Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. <Gülüyor> Hazırlayan Mesuman Ulgar Özeskı Haftanın son iş gününden herkese günaydın. Cuma sabahına Nurşen Baş'ın kampanyasıyla başlıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı hitaben başlatmış Change.org'daki kampanyasını Nurşen Hanım kendisine kulak verelim. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü yüksek puanlarla kazanılan bir bölüm olup devlet üniversitelerini veya özel üniversiteleri burslu kazanamayan öğrencilerin ise özel üniversite tercihleriyle girdiği bu bölümü okuyabilmek için bütün sınırlarını zorlayıp yüksek meblağlar ödediği ve 4 yıl boyunca eğitim alıp mezun olduğu bir bölüm gerek maddi ve manevi, emek açısından, gerekse meslek etiği açısından bu kadar mezun ve mezun olma aşamasında olan öğrenci varken felsefe, sosyoloji mezunlarına verilen rehberlik kursları bu bölümü okuyan öğrencilere yapılan bir haksızlıktır. Herkes kendi mesleğini yaparsa ancak o zaman sağlıklı bir nesil yetişecektir diyor Nurşen Baş ve onu imzalarıyla destekleyen 8000 kişi. Tüm avukatları ilgilendiren bir kampanya var size de Fatih Afşar başlatmış ve Adalet Bakanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na sesleniyor bu kampanyada. Avşar diyor ki Uyap da avukatların sorgulama alanlarına getirilen güvenlik kodu kaldırılsın. Bilindiği üzere Ulusal Yargı Ağı Projesi yani Uyap üzerinde avukatlar olarak birçok işimizi halletmeye çalışıyoruz. Yine bütün avukatların malumu olduğu üzere Uyap'ın bize yaşattığı sıkıntılardan dolayı bugüne kadar 5-10 yıl yaşlanmışızdır. Sık sık güncellemeye alınan programın geçmişe göre daha iyi hale getirdiği bir gerçek. Ama geçen hafta yapılan güncellemeden sonra safahat sorgulama bölümlerine güvenlik kodu uygulaması getirildiğini hayretler içinde öğrenmiş bulunmaktayız. Öncelikle bu güvenlik kodunun hangi amaçlı konulduğunu anlayabilmiş değilim. Dahası böyle bir programlama ile bu kod yerleştirilmiş ki okuyabilmek için üstün çaba sarf etmek gerekmekte. Bunca işin arasında avukatların bir de bu manasız olduğunu düşündüğüm güvenlik koduyla uğraştırılmasının nedeniyle, Yanlış olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle son güncelleme ile safahat sorgulama bölümlerine getirilen güvenlik kodu uygulamalarının bir an önce kaldırılması için bu imza kampanyasını başlatma zarureti hasıl oldu. Sayın meslektaşlarımdan özellikle dünyanın en büyük barosuna mensup İstanbul'daki avukat arkadaşlarımdan bu kampanyaya destek vermelerini rica ediyorum. Bu kampanyanın muhatabı Adalet Bakanlığı ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. Umarım vereceğimiz imzalarla bu yanlış uygulamadan dönülecek diyor Avşar bu kampanyasında. Ve şimdi Adana'dayız. Adana Güç Birliği ekibi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Adana Valiliği ve Adana Büyükşehir Belediyesi'ne seslenmiş bu kampanyasında. Diyorlar ki ''Tarihi Tepebağ Ortaokulu restore edilsin. Adana'mızın merkezindeki en önemli tarihi eserlerden biri olan Tepebağ Ortaokulu bir an önce restorasyonun yapılıp Adana'mızın kültür mirasları arasında yer almalıdır. Bu konuda kamuoyunu duyarlı olmaya davet ediyoruz.'' diyor. Ve siz de kampanyaya Change.org üzerinden imzalarınızla destekleyebilirsiniz. Cuma sabahına Türk Telekom'a seslenen bir kampanyayla devam ediyoruz. Enes Kabataş'ın kampanyasını dinleyelim. Kendisi dertli. Küçük çekmeceye fiber internet gelsin. Reklamları harcadıkları bütçe kadar altyapıya harcamış olsalar şu an bizim de internetimiz fiber olurdu. Fiberle aynı fiyata daha yavaş internet kullanmak adil mi sizce? Hem fikirseniz eğer siz de imzanızla destek olun, küçük çekmeyi de fiber getirilmesini sağlayalım hep beraber demiş Enes Kabataş. Bartın'a gidiyoruz ve Ali küçük çanakçı'nın başlattığı kampanyaya kulak verelim hep beraber. Küçük çanakçı kampanyasında Bartın Belediyesi ve Bartın Valiliği'ne sesleniyor. Bartın Devlet Hastanesindeki otobüsler hafta içi ve hafta sonu 15 dakikada bir olsun. Bartın'da kış uygulaması nedeniyle saatte bir kalkan otobüslerin biz öğrencileri mağdur ettiğini bildirmekteyim. Bartın'da hastane otobüslerinin 15 dakikada bir olmasını ve bunun da hem hafta içi günlerinde hem de hafta sonu günlerinde saat gece 10 saatine kadar devam etmesini istiyorum. Bu sayede hasta olup hastaneye gidenler veya hasta ziyareti yapmış olanlar soğukta 45-60 dakika beklemeyecek. Ve de gençlik merkezlerindeki kendimizi geliştirdiğimiz kursların çıkışında karda ve yağmurda beklemekten kendimizi alıkoymuş, sağlığımızda korumuş olacağız. Gerekli müdahalenin acil yapılmasını önemle arz ediyorum. Üşüyoruz, 15 dakikada bir otobüs istiyoruz diyor Ali küçük Akçı toplu taşıma hakları ile ilgili bu kampanyasındaki ifadesinde. Ve sıradaki kampanyayı başlatan da Change.org kullanıcısı Nurhan Çetinkaya. Çetinkaya, 2018'de kapatılması gündemde olan Atatürk Havalimanı'nın akıbetine yönelik bir kampanya başlatmış. Atatürk Havalimanı kapatıldığında kent orman parkı olmalı. Çok geç olmadan sen de destek ver. 2018 yılında yeni havalimanı kısmen açılacak. 2022'de tamamen devreye girer. Atatürk Havalimanı kapatılacak ve dolayısıyla Toki'nin devreye gireceği şüphesiz. Balt adında bir arazi dümdüz, iştah kabartan, biz uyurken birileri pazarlamaya başlamıştır bile. Yarın çok geç olacak. Erken kalkan yol alır. Haydi biz şimdiden çalışmalara başlayalım. Atatürk Havalimanı'nın arazisi kent ormanı olmalı. Bunu kamuoyuna yayalım. Konunun uzmanı kişilerden görüş alalım. Her şey bittikten sonra yapılan eylem, örgütlenme, hukuk ve zaman kaybından öteye gitmiyor. Şimdi harekete geçme zamanı şu anda bunun için çalışalım diyor Çetin Kaya. Ve kendisini de şu ana kadar imzalarıyla destekleyen hiç de az olmayan bir kitle 20.500 kişi. Kanada'dan bir kampanyayla devam ediyoruz. Şimdi de Cathy Crow. Toronto valisi John Tory'e hitaben yürüttüğü kampanyasında valiliğin bu soğuk kış günlerinde Fort York ve Moss Park cephaneliklerinin daha önce birkaç kez yapıldığı gibi evsizlere açılmasını talep ediyor. Toronto'daki evsiz barınakları tamamen dolu. sivil toplum kuruluşlarının sağladığı imkanlar da yetmiyor. Eğer cephanelikler kış günleri için tekrar evsizlere açılırsa birçok ölüm engellenebilir diyor ve Crow'u destekleyen 2000'e yakın kişi. Bizde de benzer bir kampanya vardı. Özellikle soğuk kış günlerinde evsizlere camilerin açılması yönünde. Ee, bakalım o kampanyaya yönelik de çok somut bir takım adımlar henüz Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından atılmadı. Belki bu kış yine önemli olacak ve yükselecek kampanyalardan bir tanesi. Cuma gününü Ankara'dan güzel bir haberle bitiriyoruz. Öncelikle kampanyanın sahibi Rahmi Bardakçı'nın Change.org'da kampanyasını Açılmasına neden olan sorunu hep birlikte hatırlayalım. Diyordu ki kendisi saygıdeğer Yıldırım Beyazıt Üniversitesi yönetim kurulu üyeleri yaklaşık bir aydır yerleşkemizde ısınma sorunu olduğu için sadece dersleri eldiven ve şallarla takip ediyoruz biz. Dersleri montlarıyla anlatan öğretim görevlilerinin de olduğu malum. Bu sorunun nedeni çeşitli sebeplerle. Çözümü üretilmeye çalışsa da hiçbir adım atılmaması ve mağduriyetimiz de azalmadı. Böylesine güzide bir üniversitede bu sıkıntıyı dile getiren öğrenciler olarak bizi derinden üzmekte bu durum. Sorunun giderilmesi için hemen adımlar atılmasını istiyoruz. Bu problemi çözmek için kampanya destek olan ve sıkıntıyı çözmeye çalışan herkese teşekkür ediyoruz diyorlardı öğrenciler. Başlatmış oldukları bu kampanyada üniversite yönetiminden sonunda beklenen yanıt geldi ve adım atıyorlar. Şöyle duyurmuş kampanyacı arkadaşlarına. Ay bu yapı işleri ve teknik daire başkanlığından cevap geldi. Kendileri okulumuzun ısınma probleminin gündemlerinde olup en yakın zamanda gerekli adımları atacaklarını iletmişlerdir. Destek olan herkese çok teşekkür ediyorum diyor Bardakçı Change.org'da başarılı olan bu kampanyasında umuyoruz. Şu anda sıcacık dershanelerde ders görüyorlar. Değişim rüzgarları ısınma sorunundan uyapa meslek haklarından toplu taşımaya her konuda bütün gücüyle esmeye devam ediyor. Siz de aynı şekilde değişmesini veya iyileşmesini istediğiniz herhangi bir şey için bir hareket başlatabilirsiniz. Pazartesi sabahı yeni değişim hikayeleriyle yine birlikte olmak üzere. iyi hafta sonları. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler.